ve Özdeş Özbay. Merhabalar. İklim için programında beraberiz. Ben Özdeş Özbay. Ben Yücel Sönmez. Ömer Madra bugün yok e, aramızda değil çünkü kendisi Osman kavala ve gezi tutukluları tutukluları ile ilgili bir etkinlikte dolayısıyla bugün e, iklim için programında yer almıyor destekçimiz Özden Karaköke'de de çok teşekkür ederiz. Evet Yücel e, bugün ne konuşuyoruz? Bugün e, geçtiğimiz günlerde e, yayınlanan tema'nın e, tema vaktinin Ekosiyaset bildirgesi üzerine biraz konuşacağız. Evet. Ee, önemli bir rapor bu. Ee, ekosiyaset bildirgesi doğal varlıkları biyolojik çeşitliliği ve iklimi koruma amacıyla uygulanması önerilen çevre politikalarını e, anlatıyor. Ee, toprak başta olmak üzere doğal varlıklar, iklim, enerji, madencilik, ve mekansal politikaların çevre ve etki değerlendirme süreçleri kapsamında mevcut durumu inceledikten sonra mevcut sorunlar ortaya konuyor ve ardından da bunlara ilişkin çözüm önerileri sunuluyor. Siyasetçilere burada önerilen e, çevre politikalarının e, diğer toplumsal ve is, e, iktisadi programlarla birlikte Üstün kamu yararı temelinde benimsenmesi ve e, öncelik verilmesi öneriliyor bu raporda. E, Tabi oldukça detaylı bir rapor. Yaklaşık 100 sayfalık bir rapor. <gülüyor> Ama tabii burada hepsini anlatmayacağız. Zamanımız da yetmeyecek. Başlık başlık bir takım e, raporun içinde yer alan e, unsurları özetlemeye çalışacağız. E, toprak, tarım ve gıda güvencesi bunların üçünü bir arada almış rapor ki e, doğru bir yaklaşım üçü e, ayrı ayrı düşünülemeyecek e, kavramlar e, önce mevcut durum e, ortaya konuyor e, Türkiye'de bununla ilgili olarak e, yüzde gıdalarımızın yüzde 95'inin topraktan elde edildiğine dikkat çekiliyor ve e, Buna karşım Türkiye'de tarım arazilerinin durumu ıı, ortaya konuyor. Bu biraz e, tabii iç karartıcı. Şöyle rakamlar var raporda. 1992 yılından günümüze 38 milyon dekar tarım arazisi, yani tüm tarım arazilerinin %16'sının kaybolduğu e, görülüyor. 1920'lerin başında ülkemizin %60, 56'sını oluşturan mera arazilerin bugün %19'a gerilediği belirtiliyor. <gülüyor> Çok ciddiymiş. Ee, evet Ve mevcut meraların %70'inde bitki örtüsünün oldukça zayıf olduğuna dikkat çekiyor, çekiliyor. Ve öte yandan da e, ülkemizin 2030 yılına kadar 3.1 milyon, 2050 yılında ise 8.2 milyonluk bir nüfus artışı olacağı öngörüsü üzerinden ihtiyaç duyulan e, e, mevcut e, durumun geliştirilmesine yönelik bir projeksiyon su, sunuluyor. E, ve e, bu projeksiyona göre 2030 yılı için ihtiyaç duyulan tarım arazisi miktarı 1.8 milyon dekarken burası önemli. 2050 yılına göre hesaplandığında bu miktar 4.9 milyon hektara çıkıyor. Yani Özetle şunu söylemek gerekiyor. 2030 ve 2050 yıllarına kadar toprak, tarım e, ve gıda güvencesi için bizim tarımsal üretimimizi kat ve kat arttırmamız gerekiyor. Ve bunun karşılığında da toprağa iyi bakmamız lazım. Şu andakinden çok çok daha iyi bakmamız lazım en azından. Yine rakamlar. Bunu gösteriyor ee, ve e, bunun karşısında da bir takım öneriler sunuluyor. Bu önerilerin içinde de toprak koruma ve arazi kullanım planlarının hazırlanması, tarımsal potansiyeli yüksek, büyük ovaların tarımsal koruma alanı ilan edilmesi, toprağın sürdürülebilir yöntemi ve toprak koruma ve erozyonla mücadele tedbirlerinin acilen desteklenmesi gerektiği gibi önlemler sıralanıyor. E, ayrıca tarım alanları gibi meraların da amaç dışı kullanımına son verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Biyolojik çeşitliliğin ve ot verimliliğin korunmasına hizmet edilecek şekilde sürdürülebilir mera yönetiminin hayata geçirilmesi gerektiği söyleniyor. Ayrıca tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için alınacak önlemlerle üreticinin kazancının iyileştirilmesinin şart olduğu vurgulanıyor. Bu söylediklerin toprak, tarım ve gıda güvencesi konusunun rapordaki özet hali. Evet bu toprak bölümünden sonra bir de ormanlar bölümü var. Böyle madde madde gitmişler. Evet. Burada da çok çarpıcı istatistiklere yer vermişler. Deniyor ki bir dizim yasal mevzuat değişikliğinden bahsediyor başlangıçta. Ardından da orman açma ve işgal suçlarında 2017 verilerine göre iki buçuk kat artış olduğunu söylemiş rapor. Orman kanununun 16, 17 ve 18. maddeleriyle ormanlık alanda madencilik, ulaşım, enerji, turizm, haberleşme atık yönetimi gibi çok sayıda ormancılık dışı kullanım ve tesislerin yapımı için sadece 2012 ile 2021 yılları arasında yani 10 yıllık bir süre içerisinde toplam 383.036 hektar olan 51.298 adet izin yani 51 51.000'in üzerinde orman dışı kullanım için orman alanlarını İzin verilmiş özetle bunun altındaki cümle çok daha çarpıcı raporda evet izin verilen alanların yıllık miktarı bir yılda yanan ormanların ortalama alanlarının dört katına ulaşıyor diyor ki son yıllarda evet küresel ısınma sebebiyle yangınların e, miktarı da artmıştı ama bunun dört katını yani hiç yangın olmasa dahi bir nevi ormanlar azalmaya devam ed edecek anlamına geliyor bu, bu şekilde uygulamalar devam edecek olursa ya bu çok önemli bir şey bunun evet. altını biz zaman zaman çiziyoruz en son e, profesör doktor Erdoğan atmışın programımıza bağlandığı yaptığı açıklamalarda da gördük hani ormanlar yanınca canımız yanıyor içimiz yanıyor gözümüzün önünde olup bitiyor ama aslında bundan daha korkuncu böyle bir dumansız yangın gibi bir durum söz konusu bu alanların talan edilmesi ve orman dışı yapılaşmaya açılmasıyla. Bunu daha sonra çok daha detaylı konuşmamız gerekecek. Evet, kesinlikle. Yani. kesinlikle. Ee, bu arada bu bölümün altında da her bölümde olduğu gibi e, neler yapılması gerektiğini sıralamışlar. Orman tahribatının engellenmesi için 2B uygulamasının tem temeli olan... 169. maddenin anayasasının anayasanın yürürlükten kaldırılması gerektiğini söylüyorlar. Sadece 2B uygulamasına ilişkin hükümleri kısa sürede hükümsüz hale gelecek şekilde geçici madde haline getirmeliler deniyor. 6831 sayılı kanunun 16. maddesi tüm ormanları madene açan bir düzenleme olmaktan çıkarılmalı. Orman amenajman planlarında fonksiyonel amacı Doğayı koruma, erozyonu önleme, iklim koruma, hidrolojik, toplum sağlığı, estetik, rekreasyon, ulusal savunma, bilimsel fonksiyon olarak belirlenmiş orman alanları madenciliğe kapatılmalıdır deniyor. Doğal yaşlı ormanları koruma altına alacak yasal düzenleme yapılmalı denmiş. 17. maddede izin verilecek kullanım alanlarında azaltma yapılmalı. Verilecek izinlerde kamu yararı kararının alınması için mutlaka orman ekosistem hizmetlerinin Dikkate alınması sağlanmalı diyor. 18. maddede yer alan tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin hükmü dışında izne olanak sağlayan hükümler yasadan çıkarılmalı diye devam etmiş çözüm önerileri. Bir sonraki başlıkta doğa koruma alanları. E, burası da oldukça çarpıcı. E, Türkiye'nin e, bu, bu bölümün başında Türkiye'nin e, biyolojik çeşitliliğinin yüksekliği kıymetine ve önlemine dikkat çekiliyor ve bunun ne kadar yüksek olduğuna vurgu yapılıyor, nedenleri anlatılıyor. Ee, ancak e, durumumuzun ortaya konduğu e, alana geldiğimizde yine biraz böyle içimizin karardığı bir tablo çıkıyor ortaya. E, 2021 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de karasal ve denizel koruma alanlarının oranı yani karada koruduğumuz alanlar yüzde 8.7 büyüklüğü e, yüz ölçümümüze oranı e, denizlerde ise bu korunan alanların miktarı yüzde dört. Bu oran dünyada yüzde 16, Avrupa orta, e, ortalamaları da yüzde 25 civarında. Yani baktığımız zaman o kadar e, Küçük bir alan koruma altında ki e, bunu Türkiye'deki zenginliği korumaya yetmeyeceği aşikar. <gülüyor> Ve bu gene raporda altı çizilen bir husus, e, ülkemiz sahip olduğu yüksek çeşitliliğe rağmen dünya ülkelerinde korulan alanlar sıralamasında bu çarpıcı bir rakam, 177 ülke arasında 133. sırada. Yani aslında öyle bir Öyle bir coğrafyadayız ki açık hava müzesi gibi doğa, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en muazzam e, noktalarından birinde yaşıyoruz. Ama bu, bu zenginliği korumakta e, maalesef e, çok başarısızız. Öyle e, diyeyim. Yani. Çevrecinin daniskası olduğunu söyleyen bir cumhurbaşkanınız var ama. Evet, öyle. Maalesef öyle. Öte yandan raporda devam ediyorum. Ee, Biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin 15. taraflar toplantısında korulan alanların %30'a ulaştırılması hedefi açıklanmıştı. Hatırlarsın sen de Özdeş. Evet. Ee, yani. %30 nereye, %8.7 veya denizde de %4 korunan alan nere? Üstüne üstelik de şöyle bir gerçekliğimiz var. Bu korunan alanlar da tam, tam olarak ne kadar korunuyor? Hepsi tartışmalı. Yani işte biraz önceki maddede okuduğumuz örneğin ormanlarda her türlü ormancılık faaliyeti dışındaki yapılaşmaya izin veren yasal düzenleme aynı zamanda e, biyolojik çeşitlilik açısından da büyük bir tehdit ve tehlike. Dolayısıyla bir yerde yaptığınız gördüğünüz e, hedeflediğiniz şeyi başka bir yerde bozan bir yapımız var ki raporun ki arka tarafında yani geri kalan tarafında uygulamadaki bu farklı e, yetkilere de e, ve yetki karmaşasına da dikkat çekiliyor. E, Tabi burada yine önlemler neler yapılması. E, gerektiği sıralanıyor. Buna göre de işte koruma altına alınan alanlar mevcut biyologik e, çeşitliliğin korunması e, kaps korunmasını kapsayacak şekilde planlanmalı. Yapılacak boşluk analizlerine göre yeni koruma alanları belirlenmelidir diyor. Yani e, hakikaten çok yetersiz koruma alanlarımız. Miktarı da sayısı da kapladığı alan da. Ee, ülkemizde uluslararası standartlarda katılımcı ve koruma hedefiyle bir çerçeve donanmalıdır deniyor ki bu çok önemli bir şey. Ee, yasada tüm koruma alanları tek bir kurumun sorumluluğuna verilmelidir diyor. Burada da işte kurumlar arasındaki yetki çatışmasından bahsediyor. Ee, bir takım yetkiler çevre ve şehircilik bakanlığında bir takım yetkiler iklim değişikliği ve orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda böyle garip bir hem bakanlık adlarının sürekli birbiriyle karışması hem yetkililerinin karışması gibi bir durum söz konusu. Evet deniz koruma alanlarının yüzde dört olduğundan bahsediyordu rapor. Bu sabah güzel bir haber verme fırsatımız olmuştu. Hemen onu hatırlatayım. Akdeniz Koruma Derneği kurucusu ve başkanı Zafer Kızılkaya Golden Prize çevre ödülüne layık görülenlerden bir tanesi oldu. Sebebi ise Türkiye'nin deniz koruma alanlarının ciddi bir şekilde artırılmasında oynadığı rol sebebiyle bunu vermişler. Ama sonuçta %4 her şeye rağmen. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet bununla ilgili sivil toplum örgütlerinin çok fazla çabası var. Özellikle evet. kıyılar ve deniz ekosistemiyle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının çok büyük çabaları var. Yani bu mevcut koruma alanları da gerçekten bu çevreyi kafaya takmış bugün ve geçmişte olan ve doğaya yapılan haksızlıklara karşı e, mücadele eden insanlar sayesinde yani yoksa, Tabii Adalar çevresi e, de yakın zamanda böyle koruma altına alınmıştı değil mi? Neresi? Adalar çevresi ha, Adalar, Marmara Denizi ile ilgili bir takım şeylerdi evet. bunlar e, alınan önlemlerdi müsilajdan sonra açıklanan eylem planının bir parçası olarak koruma altına alındı ama yani dediğim gibi ya ben bu korunan alanların hemen hemen hepsinde gezdim böyle adım adım gezdim. Bu alanların ne kadar korunduğu da yani büyük ölçekte şüphe götürür şey çünkü bir yanda koruyan yasa var bir yanda o koruyan yasayı etkisiz hale getiren başka bir Mevzuat var, yasa var, uygulama var vesaire adına ne derseniz deyin. E şimdi siz koskoca bir vadiyi korunan alan ilan ettiniz ama oradaki dehrehes yapıyorsunuz. İşte orası korunan alan ama aslında korunmayan bir alana dönüyor evet. yaptığınız herhangi bir eylemle. E, dolayısıyla <gülüyor> bu konuda e, Türkiye'nin hakikaten çok büyük bir sıkıntısı var. Evet rapordan devam edecek olursak doğ doğa koruma alanlarının hemen ardından su bölümü geliyor. Şöyle denmiş raporda kullanılabilir su potansiyeli Türkiye'nin 112 milyar e, metreküpmüş. Politika eksikliği sebebiyle kullanılan su miktarı sürekli artış gösteriyor e, deniyor. Yerüstü ve yeraltı sularının doğayı ve bütün canlıları gözeterek korunabilmesi için Burada Evet. Özdeş burada bir paragraf açmam e, gerekiyor. Evet. E, 112 milyar metre küp deniyor ya Türkiye'nin. Evet. Kullanılabilir su potansiyeli. Evet. Bu bütün suyu e, sanki biz kullanacakmışız evet, gibi evet, yapılan doğru. bir hesap aslında. Evet. Bütün bir yani, su, yeryüzü doğan, su yani tatlı evet. su kaynaklarını kastediyor burada. Halbuki e, yüz, birleşmiş milletlere göre %15'ini ancak e, sürdürülebilir bir şekilde e, kullanılması gerekiyor. Evet evet yani. Dolayısıyla bu rakam resmi bir rakam aynı zamanda devlet raporlarında da geçen bir rakam. Şöyle hesap ediliyor. 2030 yılına kadar şöyle cümleler kuruluyor. Biz 112 milyar metre suyun her şeyini kullanacağız. Tabii %100, yani bu... %100 hedefi var <gülüyor> hükümetin. Yani. Tabii tabii çok, çok, bir kere çok gelecek gelecek. Yani. gelecek... Bir, bir kere gelecekte böyle bir su miktarın olacak mı olmayacak mı? Bu büyük bir muamma. Çünkü su kaynakları her geçen gün çok hızlı bir şekilde kuruyor. İstanbul'da işte bu sene barajların doluluk oranı 40 %45'lerde kaldı. %46'larda evet. kaldı. Anadolu cayır cayır kuruyor. O, o, ve o da son, son 10 günün, günün yağmurları sayesinde. Evet ve ben bu rakamı yıllardır görüyorum. Ve bu rakamı gördüğüm yıllardan bu yana kuruyan göller, kuruyan nehirler. Haddi hesabı yok yani dolayısıyla bu çok iyimser bir rakam. Evet, Dünya Meteoroloji Abi. Örgütü dün yeni bir rapor yayınladı 2015-2022 küresel sıcaklık e, raporu. Buna göre iki büyük e, bölge var dünyada radikal bir şekilde ısınan en fazla e, ısınan birisi Kuzey Kutup Bölgesi diğeri Akdeniz örneğin. Bu tabii ki Türkiye'yi e, oldukça kurak bir geleceğin beklediğini e, gösteriyor. Evet, yani o bahsedilen 112 milyar metreküp su cebimizde olan bir su değil. O evet. her gün damla damla buharlaşan kuruyan bir su aslında ve bu çok yıllar öncesinin rakamı. Ama suyla ilgili tabi problemimiz sadece bu değil. Suyu kullanımımızla da ilgili raporda çok ciddi sorunlara dikkat çekiliyor. Evet, bu, ee... zaten bu sorunların bu sorunların çözülebilmesi için bir su kanunu. Hazırlanması gerektiği bu yıllardan beri konuşulur bir ara girişim de olmuştu ama oldukça eleştirildi başarılı bir su kanunu olmamıştı. Ee, bunun ardından devam ediyor ee, bütün çevre e, örgütlerinin su kanunu talebi ee, suya yönelik bütün mevzuat metinleri hazırlanacak bu kanunla uyumlu hale getirilmeli Denmiş raporda <gülüyor> tarım enerji madencilik ve sanayi sektöründeki su tüketiminin azaltılmasına yönelik hedefler oluşturulmalı deniyor su şebekelerindeki kayıp kaçak oranları azaltılarak altyapı yatırımları yapılmalı ki bu çok önemli gerçekten resmi olarak bile yüzde kırklarda 50'lerde bir e, kayıp oranından söz ediliyor borulardaki sorunlar yani bütün bunların altyapı sorunundan söz ediyoruz. Sadece bunları giderdiğinizde bile çok ciddi bir tasarruf elde etmiş olunabilir. Su tüketimi yükseldikçe atık su miktarı da artıyor denmiş raporda. Atık suların deşarjlarıyla doğal varlıkları ve canlıları tehlikeye attığından söz edilmiş. Bu nedenle denizler, göller, akarsular kirleniyor deniyor. Son yıllarda yaşadığımız müsilaj problemi deşarj edilen atık suların kirlilik yükünün Marmara Denizi'nin özümleme kapasitesinin çok üzerinde olmasından kaynaklanmaktadır sanayide suların geri kazanımına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesiyle atık su miktarındaki artışın önüne geçilmeli farklı kullanım çeşitlerinden ortaya çıkan farklı içerikli atık suların doğru yöntem ve yeterli miktarda arıtılabilmesi için atık su arıtma tesisleri hayata geçirilmeli deniyor sonrasında da çok önemli bir e, madde var Tüm bu kirlilik önleme çalışmaları hayata geçirilirken atık suların yönetiminde kirleten öder prensibini ön plana almak yerine kirlilik önleme prensibine dayalı bir mevzuat oluşturulmalı. Diyor ki bu da çevre aktivistlerinin uzun zamandan beri çevre örgütlerinin de önemli bir talebi kirleten öder diye bir prensip. Olmamalı. yani Çünkü o zaman genelde kirletmeye devam ediyorlar. Parası neyse verip devam ediyorlar. Özellikle maliyet, maliyetinden yani bir tesis kurma maliyetinden daha düşük olduğu için. Bunun yerine kirliliğin önlenmesi prensibine önem çıkarılması gerektiğini söylemişler. Evet burada şeyin altında da çizmekte fayda var. Marmara Denizi'ndeki kirlilik, kirlilik yüküne dikkat çekilmiş. Bugünlerde zaten müştilaj benzeri. Bir ya, takım evet. oluşumlar çeşitli noktalarında görülmeye başladı. Evet, ee, aslında bu konuyu, tekrar... bu konuyu konuşalım diyorduk seninle bugün daha ayrıntılı evet. olarak. Ama daha sonra rapor işte ortaya çıkınca buna yönelik evet. karar aldık. Ama sanırım önümüzdeki haftalarda bir müsilaj meselesini tekrar gündeme getirmemiz gerekecek. Ee, maalesef. Maalesef gerekecek. Çünkü Marmara'da aslında... İşte biraz önce senin bahsettiğin e, bir takım e, önlemler, bir takım e, planlar yapıldı. Ama bunlar e, maalesef istenildiği gibi hayata geçmedi. Geçmediği için de Marmara Denizi'nde müsilaja esas neden olan kirlilik yükü azalmadı. E, tahminler azalmadığı gibi arttığı yönünde e, ve bunun sonucu olarak da işte e, geçtiğimiz yıl ve önceki yıl görülen müsilajın bu sene geri dönmesi kuvvetle muhtemel evet, e, böyle maalesef. bir bekleyiş var. E, programımızın i̇şte... şimdi sonuna gelmiş olduk. İstersen geri kalanları Hı -hı. başlık olarak verelim. İklim raporda sonraki bölüm. Evet çok, hız, çok hızlı birkaç cümleyle geçeyim ben. Hı -hı. E, i̇klim konusuna değinilmiş raporda e, özellikle Türkiye'nin... E, bir yandan e, karbonu sıfırlama hedefi koyduğunu 2053 yılı için ama öte yandan da sadece karbon emisyonunun artışından azaltıma gittiğini dolayısıyla bu mantıkla herhangi bir yere herhangi bir hedefe varılamayacağını olamayacağını nazik biçimde ifade etmiş olmalı. E, rapor ve bunun e, Türkiye için özellikle iklim krizinden çok etkilenen Türkiye için aslında hedeflerin ne kadar hayatı ve kritik önemde olduğuna dikkat çekilmiş ve alınacak önemlerde tabii ki e, altı çizilen en önemli şey fosil yakıtların azaltımı ve uyum sağlama e, mevcut durma şeklinde özetlenmiş. Evet e, e, raporu bitiremedik elimizde kalan diğer bölümleri belki daha sonra değinme fırsatı buluruz ama ben sadece başlık olarak söyleyeyim enerji Madencilik, mekansal planlama, çevresel etki değerlendirmesi diye devam eden başka bölümler de var. Belki önümüzdeki haftalarda konuşma fırsatı buluruz. Evet, bu haftalık iklim için programından bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.